İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam 6. haftanın dersi tasavvuf eğitiminin metotları, tasavvuf da eğitim usulleri üzerine duracağız. Derse başlamadan önce bir hususu hatırlatmak istiyorum. Aslında 7. haftadayız ancak bir hafta geç başladığımız için ilk hafta oryantasyon Haftası olduğundan oraya ders verememiştik. Dolayısıyla 6. haftanın dersiyle birlikte bu hafta içerisinde 7. haftanın dersini de vermemiz gerekiyor. B grubunun dersi inşallah perşembe günü saat 6'da olacak. Programdan takip edebilirsiniz. Evet bunu duyurduktan sonra şimdi eğitim metotlarına geçebiliriz. Geçen hafta hatırlayacağınız gibi tasavvuf eğitim e, sürecinde yani seyir sülük sırasında e, ta, müritle şey arasındaki ilişkiler tasavvuf e, ile ilgili kavramların ne anlamaya geldiği ve benzeri konuları çok e, özet bir şekilde vermiştik. Şimdi de tasavvuf eğitimi almakta olan kişilerin tarikat, muhtelif tarikatlarda farklı usullerle eğitilmesi söz konusu. İşte bu usulleri e, ana hatlarıyla yine görmeye çalışacağız. Tasavvuf kurumu müntesiplerini hakka hakikate ulaştırmayı hedefliyor. Yani onları Allah'a kavuşturma hedefini gidiyor. İşte böyle Allah'a ulaşmanın tasavvuf göre birçok yolu var. Bu çokluğu ifade etmek için, çoklu ve çeşitliliği ifade etmek için tasavvuf elin Allah'a varan yollar yıldızların en sayısıncadır demişlerdi veya yaratıkların nefesleri adedincedir şeklinde ifade kullanılmıştır. Yani yeter ki bir kul Allah'a kavuşmayı istesin, Allah'a vasıl olmayı istesin mutlaka bir yol bulacak demektir. Şimdi tabi bu birçok yol kişilere göre, efendim her kişiye göre uygun bir yol bulunmakla birlikte, e, bu yolların üç başlık halinde e, efendim kategorize edildiğini görüyoruz. E, nedir bunlar? Bu, bu e, başlıkları bize e, Necmettin Kübra yani Kübreviye Tarikatı diye büyük bir tarikat ve Onun kurucusu olan Necmettin Kübra Hazretleri e, kitabında bahsediyor. Birinci e, yol Allah'a giden büyük e, cadde. Efendim tariki ahyardır. İkincisi tariki ebrar. Üçüncüsü tariki şuttar. Ne demek bunlar? E, kısaca bunların açıklamasını yapacağım ama e, ahyar e, sözlük olarak hayırlılar demek. Hayırlı kimselerin tuttuğu yol. Ebrar iyilerin efendim berir e, berre kökünden geliyor. E, yine iyi kimselerin e, tuttuğu yol. Efendim şuttar da e, aşıkların e, ehli aşkın tuttuğu yol diye söyleyebileceğimiz gruplaş gruplar. Şimdi ne yapılıyor tarikat yerde birinci grupta? E, bu grupta olanlar arkadaşlar namaz oruç hac Kur'an okuma gibi ibadetlerle ve salih amellerle yani amal salih dediğimiz fiillerle efendim ruhunu olgunlaştırıyor. E, yani bizim dinin dinimizin bize emrettiği farz olarak ve nafile olarak yapılmasını efendim, söylediği bu ibadet şekillerini yerine getirmek suretiyle olgunlaşanların yoluna ahyar yolu, ahyar tariki deniliyor. Ebrar tariki ise ikinci yol, mücadele ve riyazetle nefsiyet, nefsini terbiye ve kalbini tasfiye ederek güzel huylar kazananların yolu. Yani birincilerin yaptığını yapıyorlar. Namaz, oruç, haç, Kur'an gibi efendim ibadetleri, farzları ve nafileleri yapıyorlar. Ama bu arada bunlara ilave olarak mücahede ve riyazet denilen uygulamayı da gerçekleştiriyorlar. Yani bunlar bir ekstra şey yapmış oluyorlar. Tabii mücahede ve riyazet ne demek? Mücahede, bunları açıklayacağım az sonra ancak kısaca söyleyecek olursak e, nefisle cihad etmek, mücadele etmek demek. Riyazet de nefsi terbiye etmek için efendim e, e, nefsin arzularını e, önlemek adına yapılan alınan tedbirlere e, deniyor. Bunların açıklamasını ileride yapacağım ama bilelim ki namaz, oruç gibi ibadetler üzerine ekstra yapılan bir eylemle bu gerçekleşiyor. Üçüncüsü arkadaşlar tarikü şüttar. Bunlarda yine namaz, oruç gibi ibadetler var. Efendim Mücahede ve efendim riyazet uygulaması var. Ama üçüncü bir özellik olarak aynı zamanda aşk, cezbe ve muhabbet ile hakka doğru bir seyahat söz konusu. Aşk, cezbe, muhabbet. Yani bunların gönlünde bir de cezbe, ilahi aşk meydana geliyor. İşte bu şekilde, bu aşk ile Allah'a aşk derecesinde muhabbet ile yürüyenlerin yolu oluyor. İşte burada bu üçüncü yolda muhabbet, aşk söz konusu olduğundan diğer yollara göre insanı hakka ulaştıran, en kısa sürede ulaştıran e, efendim yol olduğu belirtiliyor. Şimdi bunu arkadaşlar, e, bu üç grubu, bu üç grup içerisinde işte binlerce usul var. Yani kişiler namazlarını kılarken, ibadetlerini yeni getirken, riyazet yaparken kendine özgü bir takım uygulamalar yapabilir. İşte çokluk o gruplar içerisindeki küçük yollarda, tali yollarda meydana gelmiş oluyor. Şimdi eğitim usulü olarak da arkadaşlar tasavvufta... <gülüyor> İki yol, iki usul, metot üzerine kişiler eğitiliyor. Bunların biri ruhani metot diye anılıyor. Diğeri de nefsani metot. Bunlar ne demek? Bunları da açıklayacağız. Ancak bir girizgah mahiyetinde şunu söylemem lazım. Bu iki usul arkadaşlar, ruhani ve nefsani şeklinde ifade edilen bu iki usul esasen insanın yaratılıştaki özelliği dikkate alınarak e, oluşmuş olan usul metotlardır. Nedir insanın yaratılışındaki özelliği? Biz biliyoruz ki e, insan e, topraktan yaratıldı e, Adem babamız. E, sonra Allah ona kendi ruhundan üfledi. Ve sonraki onun nesli de yine dolaylı olarak topraktan yaratılmak suretiyle e, nesil devam ediyor. Yani toprağın bitirdiği gıdaları e, efendim yiyen babamız ve annemiz e, babamızın efendim, bedeninde olan kanın bir parçası e, annemize intikal ettikten sonra onun yine gıdalarla topraktan yetişen gıdalarla beslenmesi sonucunda oluşan kan ile cenin meydana geliyor. Sonra doğan bebekte yine topraktan yetişen Efendim gıdalar ile e, serpiliyor gelişiyor ceset bu şekilde oluşuyor e, Bir de her bir cesede Allah yine bir ruh öfleniyor şimdi ceset tarafının arkadaşlar bir takım e, dünyada yaratılan bu cesedin bir takım arzuları var, sahip olduğu özellikler var. Buna nefis tarafı diyoruz biz. Bir de ruh tarafı Allah'tan gelen, nefayı ilahi diye ifade edilen taraf var ki buna da ruh yönü diyoruz. Bu ruh arkadaşlar yalnız sadece can anlamına gelen bir ruh değil, canı da kuşatan ama ondan daha geniş bir anlamı var. Yani ilahi bir yönü olan bir özellik. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Can manasındaki ruh hayvanlarda da vardır ama onlarda ilahi nefha yoktur. Dolayısıyla insanın canı dediğimiz ruh aynı zamanda ilahi nefayı da içinde barındırıyor. Şimdi insanda işte böyle bir ruh bir de nefis gücü olduğundan ruh gücü geldiği vatanı asli diye ifade edilen Allah'tan geldiği için o manevi e, güç kulu Allah'la irtibatlandırmaya çalışıyor. Nefis özelliği ise topraktan geldiği için nefsin arzuları toprakla irtibattır arkadaşlar. Yani bizim mesela e, bedenimizde sağlıklı olduğumuz zaman leziz yemekler yeme arzusu, güzel giyinme arzusu, dünyada itibar görme arzusu, bakan mevki sahibi olma arzusu, eş çocuk sahibi olma arzusu e, gibi arzular, cesedin arzularıdır ve dünya ile ilgilidir. İşte bunlara biz aynı zamanda nefsin arzuları diyoruz. Ve nefis de e, bizleri kendi vatanına yani geldiği toprağa bağlamak ister. Bütün programını toprakla ilgili oluşturur. Demek ki ruh Allah'a bağlamak istiyor, geldiği vatana. Efendim, nefis ise evet o kazanımını dünyadaki toprakla elde ettiği için dünyaya bağlamak istiyor. Şimdi bu özelliklerden dolayı insanın eğitilmesi adına bu iki e, temel e, vasfı dikkate alınarak e, tasavvuf kurumları diye ifade ettiğimiz tarikatlar tarafından bir kısmı ruhani metot diye bir metot üzerinden diğeri de e, yani ruh e, esas alınarak yapılan metot üzerinden diğeri de nefsani metot yani nefs esas alınarak e, oluşturulan metot üzerinden kişileri eğitiyorlar. Birazcık daha ayrıntılı olarak görecek olursak ruhani metot ruh tarafını güçlendirmeye esas alıyor. O yüzden buna ruhani metot denilmiş. Ne yapılıyor? Bu metotla insan bedeninde onu iyiliğe sevk eden manevi bir güç olarak kabul edilen ruhun Evrat ve eskar ile yani dualar, zikirler, tesbihler, ibadetler ile güçlendirilmesi sağlanıyor. Ruh güçlenince bu sefer bedenimizdeki o bizi dünyaya bağlama e, ve bütün programımızı dünya üzerine, ayrı düzen değil de dünya üzerine yapma e, özelliğine sahip olan nefis e, o ruhun karşısında e, güçsüz kalıyor. Yani ruh güçlendirmek suretiyle nefsin etkisi efendim e, giderilmeye çalışılıyor ruhani metotta. Tarikatlar içerisinde arkadaşlar bu usulü genellikle Nakşibendiye tarikatı uyguluyor. Yani ruhani metodu e, ve Nakşibendiye'nin bu hususta e, bize sunduğu zikir usulü şu şekilde. E, insanın göğüs bölgesinde yer aldığı kabul edilen beş tane latife var. Bunlar kalp, ruh, sır, hafi, afa diye anılan kavram olarak da letaif-i hamse, beş latife manasında letaif-i hamse diye ifade edilen latifeler. Yerleri yerleri değişik görüşler olmakla birlikte yerleri hakkındaki yaygın görüş şu şekildedir. Kalbin yeri bizde şu anda mevcut bulunan, insanda mevcut bulunan, Et parçası yani et parçası olan kalbin bulunduğu yerde ancak manevi bir latife olarak orada. Ee, ya Peygamber Efendimiz'in hani hadislerde geçen insan günah işlediğinde kalbinde bir siyah leke belirir e, buyuruyor ya. Şimdi siyah leke e, nerede e, bu leke, nerede oluşuyor? İşte o manevi kalpte oluşuyor. Yani et parçasında leke oluşmuyor. Tövbe edince de kalbi tertemiz hale gelir e, ifadesi Peygamber Efendimiz yine o manevi kalple alakalı. Ama bu kalbin yeri, manevi kalbin yeri maddi kalbin yani et parçası olanın olduğu yerde. Şöyle düşünün bir cesedimiz var bir de ruhumuz. E, ruhumuz nerede diye soracak olursak cesedin olduğu yerde, cesedin her yerinde. Böyle e, düşünebilirsiniz. Şimdi kalbi anladık. Ruh dediğimiz burada bu latifenin adı canla ilgili bir kavram değil. Yani az önce hani nefis ruh diye ayrım yaptığımızda bir ruhtan bahsettik ya ruhani metot için. Öyle bir ruh değil bunu bir ruh diye isimlendirme olarak düşünün. Bu da arkadaşlar yine manevi bir latife olarak kalbin tam karşısında yani kalp solda ruh da kalbin karşısındaki sağ tarafta bulunan bir latife diye kabul ediliyor. Sırra gelince bu sır, bu sefer kalbin üst tarafında, kalp altta, kalbin üst tarafında sır latifesi. Hafi, ruhun üst tarafında sağda, ahfa da hepsinin ortasında. Şimdi bu beş latife üzerine arkadaşlar, e, zikir yapıyor Nakşibendiye e, mensubu olan kişiler. Ne zikrini? İsmi zat zikri, yani Allah zikri. Bunların üzerine konsantre olarak, ee, zikri, tabi Nakşibendiye'de diğer tarihlerden farklı olarak hafiz zikir uygulanır. Yani gizli ve sessiz zikir uygulanır. Kalbi zikir uygulanır. Ee, dolayısıyla burada bu kalp, e, kalbin Allah'ı anması sağlanmak üzere dil dama yapıştırılarak, efendim kalpte e, dil dama yapıştırılarak e, kalbin Allah demesi sağlanmaya çalışılır. Kalp bunu başarınca bu sefer ruh latifesine geçilir. Sonra sırra, sonra hafiye bu şekilde her bir latifenin Allah demesi sağlanmaya çalışılır. Yani böyle bir gayret olur. Evet bu bölgeler neye göre belirlenmiştir? Bu bölgelerin yerleri arkadaşlar yine manevi tecrübeyle yani tasavvuf büyüklerinin manevi tecrübesiyle belirledikleri e, mahallerdir. Aslında bunlar itibaridir arkadaşlar. Yani böyle itibar edilmiştir. E, ve şunu da söyleyelim ki bu hususta ittifakta yoktur. Yani en yaygın anlayışa göre şimdiki anlattığım şekilde e, kalp, e, göğüs kısmında bu dört dördü ortada akfa olmak üzere bir dağılım var. Mesela bazı görüşlerde bunlar e, tam bir düz sıra şeklinde. Yani kalbin kalp başlıyor. Düz beşi böyle bir sıraya dizilmek suretiyle oluyor. Böyle diyenler var. Kimisi göğüs kısmında üçgen şeklinde sıralandığını söylüyor. Bunlar çok önemli değil. Ama bileyim ki yani itibaridir. Ve onlar farklı manevi tecrübelerle bunların yerlerinden söz etmişlerdir. Evet. Ahfa nerede? Ahfa arkadaşlar ortada. Yani tam göğsün orta kısmında o dörtlü ikili karşılıklı ikili sağda solda ortada da afa e, efendim bölgesi var. Şimdi tabi bu beş latife bitmiyor. Nakşibendiye'de yine zikir devam ediyor. Letaife hamseden sonra e, bu sefer mekanı iki kaş arasında olduğu kabul edilen bu da yine e, bir itibar değerlendirmedir. Nefsin e, üzerine yoğunlaşıldığı Yani e, bu iki kaç arasında şu nefsin e, merkezi diye kabul edilen yer. E, dolayısıyla nefis üzerine e, konsantrasyon sağlayarak nefsin Allah'ı anması e, sağlanıyor. Altıncı aşama bu. Ondan sonra da e, bütün bedenin zikre katılması için buna e, zikrikül deniyor. Bütün e, bedeniyle Allah'ı anar duruma gelmek üzere yedinci aşamada e, sağlanmaya çalışılıyor. Esasen arkadaşlar e, her birimizin bedeni e, sadece bizler değil kainatta var olan her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bu Birçok ayette bu ifade ediliyor. Yüsebbihu lehu mafis semavati vel Yerde ve gökte ne varsa onlar Allah'ı anmaktadırlar. Evet. Dolayısıyla bu en son şeyde bedeninin zikri, Allah'ı zikrettiğini, bütün beden Allah'ı zikrettiğini zikri zikreder hale getirilmesi demek, esasen zikretmekte olan bedenin zikrini fark etmek demektir. Yani bu aşamaya gelmek, onun zikrini duyabilecek kıvama gelebilmek diye de anlayabilirsiniz. Evet, şimdi... Dolayısıyla bu şekilde bir yedi merhale geçtikten sonra şer odağı olarak kabul edilen o nefis gücü iyilik odağı olan ruhun emrine girmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü ruh güçleniyor, o ruhun o manevi gücü karşısında nefis arzularından vazgeçiyor ya da arzularını tehir ediyor. Ee, o arzuları yaşayamaz oluyor. Çünkü ruh böyle zikirlere takviye edilince, kulu Allah'la e, çok e, yakın bir şekilde e, Allah'ı anar hale getiriyor. Allah'la irtibatını çok sıcak bir şekilde kurmuş oluyor. Allah'la yakın irtibat içerisinde olan kulun da nefsin arzularına efendim iltifat etmemesi e, meydana geliyor. Şimdi işte bu usulü benimseyen arkadaşlar Nakşibendiye'de halvet ve riyazet denilen uygulamalara yer verilmiyor. Halvet ve riyazet ne demek? Bunları yine ayrıntılı olarak açıklayacağım daha ileride ama kısaca söyleyecek olursak halvet bir köşeye çekilerek efendim dışarıyla irtibatı kesip zikirle meşhur olmak demek. Riyazet de Evet nefsin arzularına karşı durmak, az yemek, az konuşmak, e, az uyumak gibi e, bir takım prensipler geliştirmeye deniyor. Nakşibendiye'de arkadaşlar böyle bir uygulama yok. Yani prensipleri içerisinde yok. Yoksa uygulayanlar olabilir. Oluyor da. Yani halvet yapan Nakşibendiye büyüklerini biz biliyoruz. E, ama... Ee, diğer tariklerde olduğu gibi tarikatlarda olduğu gibi bir eğitimin temel prensibi içerisinde yer almıyor. Peki, Arşivendiye'deki e, usul nedir? Deminki zikirler yapılırken şu prensip üzerinde e, yoğunlaşıyorlar. E, onlar halvet derencümen anlayışı içerisinde e, bu eğitimi görüyorlar. Ne demek halvet derencümen? Encümen, Farsça bir kelime arkadaş, en, arkadaşlar encümen. Halvet de Arapça. İkisinde, ikisi birlikte bir kavram oluşturmuşlar. Ee, halk demek encümen. Ee, halvet der encümen, halk içinde halvette olmak. Yani halvet, baş başa bulmak. Burada e, tasavvufta halvet denilince arkadaşlar, Allah'la baş başa olmayı anlayacaksınız. O zaman halvet der encümen, halkın içindeyken Allah'la baş başa olma halini yaşamak. Demek ki Nakşibendi'ye bu usulü benimşiyor. Şimdi yani toplumla ilişkiyi kesmeden tüccar ticaretini yaparken, öğretmen eğitimini verirken, esnaf işte alışverişini yaparken veya ihtiyaç sahipleri bir takım ihtiyaçlarını giderirken, çarşı pazardayken bile evet, gönlünü Allah'la irtibat hale de muhafaza ediyor. Dolayısıyla bu manasıyla toplumdan ayrılarak tek başına yalnız bir yerde bulunmak demek olan halvet uygulamasından ayrılıyor bu uygulama. Bu halvet der encümene başka bir şekilde şu isim de veriliyor. Halvette olmamak manasına gelen celvet kavramı da yine halvet der için kullanılıyor. Çünkü celvet de halvet ten çıkmak, halvet dışında olmak anlamına geliyor. E, halvet derencümen de halvete girmeden dışarıda olmak anlamına geldiği için iki kavram aynı şekilde kullanılmış oluyor. Şimdi bu prensibi e, Nakşibendiye'nin ilk kurucusu olarak kabul edilen e, Abdülhali Gücdüvani'den itibaren e, Nakşibendiye prensibi öne çıkartmıştır. Gücdüvani'nin Böyle daha başka prensipleri de vardır. Yani sekiz prensip nispet ederler Abler Gücüvaniye. Ondan sonra da üç prensip buna Şah-ı Hazretleri tarafından ilave edilmiş. Böylece on bir prensibe çıkmıştı. İşte bu prensiplerden bir tanesi de Halvet Derencümen. Halkın içindeyken efendim, Hak ile birlikte olma e, hali manasına geliyor. Nedir diğer e, özellikleri dediğimizde e, ayrı ayrı saymaya gerek yok ama mesela bir tanesi nazar berkademdir. Dervişler yürürken efendim ayağı, e, ayağına bak, bakarak yürür. Yani önüne bakarak, sağ solu gözüyle teftiş e, ederek değil e, önüne bakarak yürümesi Nakşibendiye'nin bir prensibi olarak benimselmiştir. Efendim sefer der vatan. E, vatanda sefer. Yani iş dünyasında manevi seferi e, yolculuğu gerçekleştirmek ve benzeri efendim e, prensipler nakşibendiye de uygulanan prensipler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu nakşibendiğin halveder encümen e, kavramının e, Kur'an-ı Kerim'deki şu ayette açıkça belirtildiğini görürüz. Nur suresi 37. ayet. Ee, öyle adamlar vardır ki, e, ticaret ve alışveriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Ricalun, esadu billah, ricalun la tülhihim ve la beyun an ve ikrami sala diye devam ediyor. Şimdi burada e, demek ki e, halk içinde bile yani alışveriş ve ticaret yaparken bile Allah'ı anmak. Tabi rical ile kastedilen erkek değil arkadaşlar, erkek ve kadın. Ee, Allah'a e, tam hakiki kul, kul olan e, kişiler kastedilir. Burada cinsiyet manası yok, yanlış e, anlamamak lazım. Şimdi tasavvuf literatüründe el da, gönül da diye bir özdeyiş var. Bu işte tam da halvetler encümeni ifade eden bir kavram. Kâr, işlemek. Efendim el karda, el işte yani bir iş yapmakla meşgul ama gönül, kalp, yarda yani dostta, e, Allah'ta manasına bu tabiri de kullanıyorlar. Şimdi evet kısaca e, ruhani metot, e, da bu şekilde bir uygulama var e, ve halvet olmadan, halvetleri encümen şeklinde kişilerin e, eğitilmesi ve hedefe ulaştırılması Söz konusu. Peki nefsani metotta ne var? Nefsani metotta arkadaşlar nefsi doğrudan güçsüz kılmak hedeflendiği için buna nefsani metot denmiş. E, demin hatırlayın ruhun güçlendirilmesi suretiyle nefsin e, o güçlü ruh karşısında arzularından vazgeçmesinden bahsetmiştik. Burada nefsin e, arzularından vazgeçmesi dolaylı olarak. E, sağlanıyor. Nefsani metotta ise doğrudan nefis üzerine e, odaklanılarak nefsin gücünü törpülemek, onun arzularını e, azaltmak veya belli sınır içerisinde tutmak e, hedefleniyor. E, o zaman demek ki bunu yapmak için nefsin o arzuları nereden geliyorsa onun kaynağını kesmek, kontrol altına almak gibi bir uygulama var. İşte bunun için arkadaşlar, dimin az önce sözünü ettiğimiz riyazet ve mücahede uygulaması yapılıyor. Şimdi insan bedeninde bu şer oda diye ifade edilen nefsin bir takım arzuları var. Bu arzular nereden geliyor? Nereden geliyor? Dedik ki topraktan. Yani toprağın bitirdikleri ile insan tam kıvamında bedenini e, tam kıvamında e, tuttuğunda nefsin bir takım arzuları oluyor. Yani çok güzel yemek evendim, e, e, sağda solda dolaşmak Efendim istediğini konuşmak söylemek e, gibi tavırlar. E, o nefsin e, arzularını Tam yaşaması anlamına geliyor. O zaman bu bu arzuları sınırlamak için bir takım tedbirler alınıyor. Neymiş o tedbirler onları bir görelim. Şimdi tabi kim uyguluyor önce onu söyleyelim. Nakşibendiye dedik ruhani metodu uyguluyor. Tabii Nakşibendiye gibi bir iki tarik daha var böyle uygulayan. Mesela Şazeliye tarikatında da Nakşibendiye'ye benzeri zikrafi uygulaması vardır. Ancak e, genellikle nakşibendiye daha e, meşhurdur. Nakşibendiye dışındaki tarikatlarda ise e, nefsani metot uygulanıyor. E, şimdi bu metot uygulanınca arkadaşlar e, nefis nitelik değiştiriyor. Yani arzularından vazgeçiyor dedik ama e, nasıl vazgeçiyor? Kur'an-ı Kerim'deki ifadelere baktığımızda nefsin yedi temel niteliği ile karşılaşıyoruz. Özelliği, vasfı ile karşılaşıyoruz. Bunların bir tanesi, birincisi emmare özelliği. Aslında emmare çokça emreden demek ama emmare bir su terkibinin kısa ifadesidir. Yani kötülüğü çokça emretme özeline sahip olmak demek. Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha Validemizde olan macerası sırasında Yusuf Aleyhisselam'ın ağzında nakledilen bir ifadedir bu. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam وَمَا nefsi, نَفْسِي nefse نَفْسَ لَا اَمَّارَةُنْ sü. Ben kendim, nefsimi temize çıkartmam çünkü kesinlikle ama kesinlikle nefis kötülüğü emreden bir şeydir. Burada nefsin kötülüğü Çokça emrettiğini ifade için tekit üzerine tekit kullanılmıştır ayette. Başta bir in de vardır Efendim e, Ondan sonra le emmare tünderken lam tekiti vardır. Ondan sonra emmare mübalağa sigası ile gelmiştir. Daha başka tekitler üst üste sıralanarak nefsin kötülüğü çokça emrettiği vurgulanıyor. Bu bir birincisi, ikincisi nefsin levame ee, özelliği var. Levvame kendisini kınayan, pişmanlık duyan nefis demek. Levmeden nefis. Yine bu da Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Ee, şimdi emmare sahibi kişiler arkadaşlar nefsin arzularının peşinden koşarlar. Kafirler din nefsi emmare mertebesindedir. Müminlerden de rahatlıkla büyük günah işleyen kişiler yine emmaredirler. E, nefis mertebesi emmaredir. E, ama günahlarına tövbe edip pişmanlık duyarsa eğer bir mümin onun nefsi o pişmanlık duymaya başlaması anlamında kendini kınaması yani ben bu günahı niye yapıyorum yapmamalıydım Allah'a asi gelmemeliydim duygusunu yaşadığında tövbe ettiğinde nefis levame özelliğine bürünür. Sonra e, sırada mülhime vardır. Bu mülhime e, kalbe ilhamın geldiği mertebedir. Bunun üzerinde keşif ve ilham konusunu konuşurken birazcık daha ayrıntılı duracağım. Şimdi bilgi olarak, isim olarak benim Sonra arkadaşlar mutmainli. Nefsin mutmain olması aşaması. Bu mutmainli çok önemli bir eşiktir. Nef nefsin tatmin olması, doyuma ulaşması e, demektir ki e, eğer nefis e, mutmainliğe çıkarsa o zaman doğrudan cennete davet edilir bu nefis sahibi. Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila Rabbi kiraziyeten merziye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti Ey mutmain olan nefis gir cennetime diye hitap edilmektedir. Şimdi tabi bu mutmainneyi anarken mutmainnenin ardından okuduğum ayette <gülüyor> iki özellik daha anılıyor. Bu da Raziye ve merziye özellikleri. Nefsin altıncı mertebesi şey beşinci mertebesi arkadaşlar raziye mertebesi. Altıncı mertebe merziye. Son mertebe de kamile veya zekiye diye anılan mertebe. Şimdi raziye mertebesi e, razı olma mertebesi e, kulun Allah'tan razı olması e, manasına geliyor. Yani Kul Allah'tan razı olacak ki e, ondan sonra merziye e, dolsun. Yani Allah da kuldan razı olsun. Önce kul Allah'tan razı olacak. Yoksa e, Allah'ın kuldan razı olması evet e, gerçekleşmez. Nedir kulun Allah'tan razı olması? E, kulun Allah'tan razı olması demek Allah'tan gelen her şeye rıza göstermesi demektir. Ee, yani Allah'ın nimeti geldiğinde nasıl rızası, hoşnutluğu söz konusuysa e, efendim, bir kulun Allah'tan bela ve musibet geldiğinde de bunu rıza ile karşılayabilme e, kıvamı halidir razıya mertebesi. Allah'tan razı olmak bu demek. Şimdi e, tabi bu, bu kolay bir şey değil. Yani bela karşısında rıza göstermek kolay bir şey değil. E, dikkatinizi çekerim, sabırdan bahsetmiyoruz, Sabır rızadan bahsediyoruz. Sabır, e, bela karşısında tahammül göstermek demektir. Bu da kolay değildir ama bu yapılabilir. E, yani Allah'ın verdiği musibet karşısında tahammül e, ederse bir kul, evet sabretmiş olur. E, rıza ise bundan daha ileri bir aşama gelene tahammül değil, geleni hoş karşılama duygusu. Hani İbrahim Hak Erzurumi Hazretlerinden e, Hazretlerinin söylediği bir beyit vardır. E, Kahrında hoş, lütfun da hoş diye e, formüle edilen bir ifadedir. Yani Allah'tan lütuf geldiğinde hoş, kahrına da hoş karşılama. Bana hoştur senden gelen ya hil'atü ya da kefen e, demiştir. Yani eğer senden geliyorsa kefen de gelse hoş karşılarım. Efendim hil'at da gelse. Hil'at padişahlık e, efendim kaftanı demektir. Evet padişahlık da gelse hoş karşılarım. Tabi padişahlığı herkes hoş karşılar ama kefeni de hoş karşılayabilmektir hıza makamı. Ee, sabır dille isyan etmemek ee, Arkadaşlar Sabır sadece dille isyan etmemek değil ee, Yine iç, iç dünyasında da Tabi ki birinci olarak Dille isyan etmemek ama Gönlünden de yine isyanı geçirmemektir ee, Ama şey e, Rıza ise Gönlün Dilinden de Gönlünden de Hoş e, Hoşluk Efendim hissini yaşamaktır. Bunu biraz anlayabilmemiz için şu örneği veririm ben. He. Ve, ve şunu da söyleyelim. Yani bela karşısında hoşluk, hoş rıza hali e, o bela ve musibet karşısında üzülmemek demek değildir. Yanlış anlaşılmaz. Yani diyelim ki başınıza bir bela geldi üzülmüyorsunuz. Bu duygusuzluk olur. İnsanın normal şartlarda e, bela ve musibet karşısında üzülmemesi mümkün değildir. Peygamber efendimizin küçük çocuğu vefat ettiğinde, efendim onu defnederken ağladığını biz biliyoruz. Niye ağlıyor? Üzüldüğü için. E peki rızası var mı? Evet, peygamberler arkadaşlar en son nefsiz mertebesi olan nefsiz yekiye veya kamile mertebesindedirler. Dolayısıyla Allah'tan yine her şeyi onlarda hoşnut, hoş karşılarlar. E, evet, ağlamak rızaya mani değil. Bu anlaşılsın diye ben hep e, şu örneği veririm. E, şimdi mesela bizim e, gelin kızlarımız gelin olurken e, ağlarlar. E, ağladıklarında şunu söyleyebilir miyiz? He, demek ki rızası yok. E, gitmek istemiyor. Hayır rızası var ama e, buna rağmen yine evden ayrılmak, e, ailesine ayrılmak onu üzer. İşte böyle bir şeydir. Rıza, gönüldeki rıza. Bunu ifade ediyor. İşte bu olunca arkadaşlar merziye Allah'ın da kuldan razı olması söz konusu oluyor. Ondan sonraki mertebe arkadaşlar zekiyye mertebesi. Evet bu peygamberlerin sahip olduğu bir nefis mertebesidir. Yani peygamberler bu mertebede kabul edilir. Ama tabi kullar da peygamber dışındaki onların ümmetleri de bu mertebeye çıkabilirler. Bu tam nefsin tam kurtuluş mertebesidir. Kat efleha men zekâha e, ayette böyle ifade edilir. Yani nefsini arındıran tezkiye, zekiye bu demek. Arındıran, temizleyen kişi kesinlikle kurtulmuştur, felaha ermiştir. E, ayeti bunu ifade eder. Bu mertebeye kadar insan çıkar şimdi tabi bu mertebeler nefsani metottan bahsediyoruz dikkat edin ve nefsin mertebelerinin e, işte 7 mertebe halinde dönüşmesi den söz ediyoruz fakat e, şunu da hemen burada belirtelim ruhani metottta da arkadaşlar ruhun güçlenmesi suretiyle Hani nefsin gücü dolaylı olarak kırılır dedik ya orada yine nefs, nefis dönüşür buraya dikkat yani ruhani metotta da yine dönüşen bu nefsin Yedi mertebesidir. Ama orada nefsin dönüşümü ruhun güçlendirilmesi suretiyle yapılır. Burada ise nefsani metodda ise doğrudan nefsin güçsüz kılınması suretiyle yapılır. Arada fark e, böyledir. Şimdi e, peki bunu nasıl yapıyorlar? Yani nefsani metodu uygulayanlar, hani Nakşibendiye'nin e, ruhani metotta ne yaptığını söyledik. O letayfi hamse, letayfi seb'a, yedi mertebeyi efendim, e, Allah zikriyle anıyorlar, anarak geçiyorlar dedik. Burada da arkadaşlar esma zikri denilen uygulama var. Yani Allah'ın çeşitli isimlerinin bu mertebelerde anılarak e, nefsin dönüşümü sağlanıyor. E, dolayısıyla bu, bu, bu kısmı söylemiştik. Şimdi bu nefis e, esma bu isimlerin ne olduğunu ileride söyleyeceğim. Ama size yine nefsin mertebelerini anlatmıştık. E, bu nefsin mertebeleriyle ilgili açıklamalar burada e, var. Önceden anlatmış oldum. E, i̇şte Emmare, Levvame, e, Mülhime, e, Mutmainne, Raziye merzi bunları evet anlattık. Şimdi... E, işte bu nefis mertebelerine kavram olarak da şunu bilin Advar-ı Sab'a, yedi tavır deniliyor. Şimdi isimlere geldik. Bu her biri için Allah'ın bir ismi, yedi isminden biri e, efendim kullanılıyor. Birincisi kelime-i tevhid La ilahe illallah. Bu nefsi emmare için La ilahe illallah zikri kullanıl, e, uygulanır. Sonra Allah, sonra Hu sonra Hak, sonra Hay, sonra Kayyum, sonra Kahhar ismi. En son yedinci mertebede yakahar e, ismi zikredilir. Ne kadar e, zikredilir? Bu kişiden kişiye değişir. Yani bir mertebeden diğer bir mertebeye, emmâreden levame levâmede mülemeye geçiş kimisi 6 ayda, kimisi e, üç senede, kimisi beş senede, kimisi on senede geçebilir. Bu kişiden istidadına, kabiliyetine göre değişir ama her biri mutlaka e, bu mertebeyi geçer. Evet, kahar ismini demesi sebebi nedir? Şimdi bu isimlerin arkadaşlar, e, bir defa niye bu isimler var? Yani Allahu Hak, Haykayyum ve en son Kahar. Evet Kahar ismini sormuş arkadaşımız. Her bir ismin arkadaşlar e, seçimi manevi tecrübeyle e, oluyor. Yani tasavvuf ehli e, bu isimlerin o mertebedeki e, kişinin eğitilmesi için en uygun isimler e, olduğunu manen tecrübe ediyorlar veya manen kendilerine bildiriliyor. Onu uyguluyorlar. E, şunu da belirtelim. Bu tabi temel 7 isim üzerine bazı tarikatlarda artı 5 isim daha e, konur. Onlar 12 isim yaparlar. Bazı tariklerde bu 18'e çıkar. Bazı tariklerde 20 küsür 28'e çıkar. Yani isimler artabilir ama temelde ilk baş 7 e, isim ee, bunlar. Şimdi yedinci isimde Kahar'dan bahsedilmesinin sebebi ne olabilir? Şunu söyleyebiliriz, Kahhar Allah'ın kahredici özelliği. Aslında e, insan hangi e, mertebeye çıkarsa çıksın, en son mertebede bile e, esasen bilinmesi gereken bütün hükümran sahibinin e, Allah olduğu, yaratıkları kainat üzerinde, söz sahibinin Allah olduğunun ifadesini e, görmek. Yani bunu anlamak. Kahhar. E, limenil mülkül yevüm lillahil vahidil kahhar. Ayette e, ifade edilir. Yani o kıyamet koptuğunda efendim, bugün mülk kimin? İşte kahhar olan Allah'ın diye bu alemin her zeresinde Allah'ın hükmünün geçerli olduğu, hakim, gerçek hakim, e, gerçek kudret sahibinin o olduğu Yurgusu için Kahar ismi ee, efendim anılıyor. Ee, İsmazam mı demiş arkadaşım? Hayır, İsmazam demiyorlar. Yani bu isimler ismi Azam'dır demiyorlar. İsmazam hakkında farklı görüşler var. Ee, ama bu İsmazamdır gibi bir e, ifade yok. Evet. Şimdi e, bunlar zikredilerek nefsin mertebesi evet değişiyor, dönüşüyor dedik. Bunları de tarif ettiği şekilde e, bu zikirler yerine getiriliyor ve nefis mertebeleri dönüşüyor ve yedinci mertebeye kadar çıkıyorlar. E, ileride açıklayacağız dediğim iki kavram şimdi geldi. E, mücahede ve riyazet. Ne demek? Şimdi nefsani metod da uygulanıyor dedik bunlar. E, prensip olarak nefsani metodun e, uygulaması. E, mücahede ve riyazet. Halvet ve çile kavramı da var. Az önce halvet de yine geçmişti. Şimdi mücahede'den başlayalım. Mücadele tasavvuf yolunda manevi cihat demek. Kötülüğü çokça emreden nefse karşı ve şeytanın hilelerine karşı savaş açmak manasına geliyor. Bu manada tasavvuf ehli nefse karşı mücadelenin düşmanla savaşmaktan daha zor olduğunu belirtiyorlar. Çünkü mücahede Nefse karşı düşmanla savaştığınızda düşman cephede kim olduğu karşınızda ve bellidir. Ee, ama nefsin efendim e, nefse karşı mücadele öyle e, görünen bir düşmana karşı yapılan mücadele değildir. O bakımdan daha zordur derler. E, i̇şte onun için e, bu nefsin bir takım... Alışkanlıklarından uzaklaştırılması, arzularından uzaklaştırılması çabasıdır aslında bu cihad. Ve o yüzden zorluğundan dolayı normal savaşa küçük cihad adını vermiş tasavvuf verilir. Nefis de cihada da büyük cihad, cihada ekber adını vermişlerdir. Şimdi... Tabii nefisle mücadele sırasında onu bir takım alışkanlıklarından uzaklaştırmak ve arzuları kılafına hareket etmek gerekir. Bunu yine kısaca size söylemiştim. E, tasavvuf tariflerini yapan Muhammed Ceriri, e, tasavvuf barış değil savaştır derken bu nefisle mücadeleyi esas kastederek bunu söylüyor. E, ve tasavvuf büyükleri pirler bu nefisle mücahede yaparak Efendim yollarına devam ettiğini özellikle bize bildiriyorlar. Şimdi bu mücadele sırasında nefsin arzularını kırmak için riyazet de uygulanıyor. Riyazet arkadaşlar e, nefsi eğitmek için onun bir takım meşru arzularından mahrum edilmesi demek. Bakınız haram olan bir şeyden bahsetmiyoruz. O zaten herkesin yapmak zorunda olduğu bir şey. Yani uymak zorunda olduğu bir şey. Riyazet ise aslında yapma hakkı var. Ama e, o hakkını kullanmıyor. Onu sınırlıyor nefsin e, arzularını, isteklerine. Meşru ölçülere bile getirmeden e, evet sabretmesini nefse alıştırmaya çalışıyor. E, efendim yabani bir hayvanı evcilleştirmek manasına e, geliyor riyazet. İşte bunun için nefsin arzularını sınırlamak için... E, Nefsi yeme içme cinsel arzuların efendim mal mülk sahibi olma makam mevki şan şöhret sahibi olma gibi dünami tutkularını denetim altına e, alarak bunu yapıyor. i̇mam Gazali Hazretleri bunun şöyle türlerinden bahsediyor mesela şehvet öldürmek için az yemek bir riyazettir. Şimdi normalde doyuncaya kadar yeme hakkımız var mı? Var. E, Peygamber Efendimiz dediğine göre aç kalkmak sünnet. Siz aç, aç kal, e, yani tam doymadan kalkmak diyelim. İşte burada daha az yiyerek e, şehveti e, evet öldürmeye çalışıyorsunuz. Bir iradi olarak bunu yapıyorsunuz. Efendim yine iradiyi saflaştırmak için az uyuyorsunuz. E, dolayısıyla burada da yine bir sabır e, eğitimi var. Dili tehlikelerini korumak için az konuşuyorsunuz. Çünkü çok konuşmak bir takım yanlışlara, yalanlara, efendim, malayani şeylere meşguliyete sebep olur. E bu bir de amaca ulaşmak için eziyetlere katlanmak. Yani size birisi hakaret ettiğinde sabredip cevap vermemek. Kötülüğe karşı sabretmek veya iyilikle mukabele etmek. Bakınız bunların hepsi aslında nefsin zoruna giden ama yapıldığında evet ona tahammül gücü aşılınmak suretiyle terbiye olmasını sağlayan, özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi halvet ve çile dedik. Bunları kısaca yine söylemiştim. Halvet bir köşeye çekilmek anlamına geliyor. Tenha bir mekanda ibadet ve taatle ile olmak deniyor. Bunun diğer bir adı da arkadaşlar Erbain veya çile. Erbain Arapça kelime. Çile Farsça. İkisi de kırk manasına geliyor. Eee Farsçadaki çihilden bozularak çile e, söylenmiş. Yani galattır aslında. Bazı kullanımlarda çihle veya çille şeklindeki kullanım da var. 40 e, gün arkadaşlar bir köşede bulunarak Allah'ı zikretmek suretiyle yapıldığı için buna erbain veya çile de deniyor bu halvede. E, tabii 40 gün nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın e, tura Çıkıp Allah e, Sina Dağı'na çıkıp Allah'la konuşmadan önceki bir 40 günlük hazırlık aşamasından bahsediliyor. Oradan geliyor. E, şu gördüğünüz kitap kapağı Halvet'te 40 gün. Bir e, Müslüman olmuş bir Alman bayan psikoloğun e, tecrübesini anlatan, Halvet tecrübesini anlatan bir kitap. Mişela esas adı, Mihriban adını almış. Ee, Üsküdar, İstanbul Üsküdar'da halvete giriyor ve 40 gün yaşadıklarını not ediyor. Onun kitaplaştırılmış hali. Merak edenler onun okuyabilirler. Ee, halvete yakın bir kavram uzlet. Ee, bu da yalnızlık demektir. Ama e, daha genel manası var arkadaşlar bunun. Yani halvet 40 günlük belli bir sayıda gerçekleştiriliyor. Uzlet ise genel manada bir e, yalnızlık manasına geliyor. Evet 40 gün olarak belirlenmesinin sebebi işte şimdi geldi. Arah Suresindeki 142. ayetteki anlatılan Musa Aleyhisselam'ın 40 günlük hazırlık aşaması. Bir de hadis var bu 40 günle alakalı. 40 günü Allah için ihlas ve samimiyetle geçiren kimsenin dili hikmet pınarlarıyla beslenir şeklinde buyrulmuş. Ebu evvelen Ensari Hazretleri'nin ibaret ettiği bir hadis. Şimdi bu halvetle alakalı arkadaşlar tarikatlar içerisinde Mevleviye'nin bir farklı uygulaması var. O da onlarda halvet süresi bin bir gün olarak belirlenmiş. 1001 bir gün yaklaşık bu üç sene demek. Yalnız onların halveti, ha şimdi halvete giren, 40 günlük halvete giren kişi cemaatle namazın dışında, abdest ihtiyacının dışında dışarı çıkmaz ve kimseyle konuşmaz. Sırf zikirle, geceleri ibadet, gündüzleri tesbih ve oruçla geçirir. Çok az yer, zaten az konuşmak zorunda kimse yok yanında. Efendim bu şekilde 40 gününü tamamlamaya çalışır. Cemaatle namaza çıktığında da yine muhabbet etmez, sohbet etmez. Namazı bitirip, bitirip evet hemen döner. Tabii bu bir itikaf gibidir arkadaşlar. İtikafta Peygamber Efendimiz'in uygulaması Ramazanlarda son 10 günüdür. Bu 40 günlük bir uygulama. Şimdi ama Mevlevilerin 1001 günlük uygulamasında arkadaşlar e, Mevlevi haneye giren dervişin bu 3 sene boyunca e, mevlevi ihanede kalması yani hep gece en azından geceleri orada kalması anlamına geliyor. E, gündüzleri bir ihtiyaç için çıkabilir e, ama gece mutlaka orada kalacak. Eğer kalmazsa mesela diyelim ki 40 günlük halvete giren kişi eğer o şartına uymazsa 30. günde dışarı çıkıp konuşsa kendi işini görse o halvet bozulur. Tekrar baştan başlaması gerekir. Şimdi halvet uygulaması için e, küçük mekanlar e, yapılmış arkadaşlar. E, ve bu e, uygulama sırasında e, o mekanlar kullanılmıştır. E, o mekanlar nedir? E, i̇şte mesela burada bakınız bu şey, İstanbul'da Vefa Semtindeki Vefa Camii. Vefa Camii'nin önünde şu küçük mahal. Kişi ayağa kalktığında işte boyu, e, boyu kadar, ellerini açtığında elleri diyecek kadar. Yanda şurada bir camı vardır bunun. Burada e, böyle 40 günlük faaliyet e, yapıyorlar. Evet e, sorular ne var? Ha, bunlar çalışmıyor galiba. Evet şimdi bunlar evet arkadaşlar e, galiba değil çalışmıyorlar. E, şöyle düşünün. Ee, şimdi mesela siz okula giriyorsunuz, size e, bir sene iş vermiyorlar, derslerinizi yapıyorsunuz, yani çalışmıyor, hazırıyorsunuz. E, niçin? E, i̇şte sonunda ulaşacağınız bir şey var. O kitapları bitireceksiniz, bir hedef var. O hedef gerçekleşince e, o o sırada size e, işte alınan vergilerle ödemeler yapılıyor e, veya insanlar burs veriyor, yardım ediyorlar. O eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Bunun gibi bir şey tasavvuf eğitimi alan kişilerde belli bir süre için bu zikirlerle, efendim manevi eğitimle meşgul edilerek buradan bir hedefe varmaları sağlanıyor. İşte bu sağlanınca bu sefer halka hizmet için piyasaya çıkıyorlar ve böylece hizmetlerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Yani bu belli bir süre için dinlenme, arınma için yapılan bir eylem olarak anlaşılması e, gerekiyor. Evet arkadaşlar e, tasavvuf e, ruhani ve metot e, uygulama e, halinde e, bu usulle ilgili anlatacağımız özet olarak bunlardan ibaret. E, bunlar Mürşidi Kamil olanlar mı? E, hayır. Bunlar derviş ve mürşid, ileride Mürşidi Kamil olabilecek. Yani eğitimci olmak üzere hazırlanan kişiler ama hepsi olmayabilir ama isterinden eğitimciler olur veya başka şekilde de insanlara hizmet ederler. Bu eğitimi alanlar müritler, mürşitler değil. Eğitimi verenler mürşitler. Yani hocalar, müdellisler mesabesindeki mürşitlerdir. Çilehanede kalan mürit kitap okur mu? Çile esnasında bu Genellikle okuma ile meşgul olur ama ok, okuyabileceği kendisine söylenirse okuyabilir. Yani şu kitabı da e, zamanın bir kısmında oku, e, şurasını oku, şuradan işte anla, e, şuradaki şeyleri uygula şeklinde verilebilir ama normal manada e, oturup işte şu kitabı okuyayım, ondan sonra bunu okuyayım şeklinde bir program yoktur. E, esas orada. E, çünkü karanlıktır içerisi ve şeydir. E, dışarıdan ışık ve ses gelmez sürekli orada tesbih ile dua ile meşgul olur vekillerde bu ikimden geçer mi vekil dediğiniz şeyhlerin vekilleri, tabi nakşibendiye de bu böyle bir uygulama prensip olarak yok dedik diğer tariflerde evet her bir mürit mutlaka bu uygulamayı her bir mürit için gerçekleştirilir yani Nakşibendiye'nin dışındaki tariklerde Evet. E, tekrar onu hatırlatalım. Arkadaşımız da burada yazmış arkadaşlar. 7. haftanın dersini e, Perşembe günü sizinle 6'da, 18'de e, gerçekleştireceğiz. E, bunu da unutmayalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.